Elhamdülillah. Tevhid billah Şeytan-ı Racim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 6 1 2008 Pazar günü eee Kavacık'tayız. Sohbetimize devam edeceğiz. Mutlaktır pazar sohbetleri inşallah bakalım neler <gülüyor> lütfetecek hep bir de, hep birden hep birlikte anlamaya çalışalım inşallah evrelerimiz gönüllerimizi gereği kadar geniş ve hoş tutmak suretiyle e, mümkün olan bir ağırlığı yüklenmeye çalışırız ağırlıktan kasıt maddi manada bir ağırlık değil e, Latif hakikat manasında bir ağırlık yani bir değer. İçinde bulunduğumuz ay <gülüyor> bilindiği gibi Muharrem ayı önümüzdeki perşembe günü de 10. gününe rastlıyormuş. Perşembe gün Perşembe birine rastlıyormuş. Ocağın 1'i doğru Muharrem'in 1'ine e, rastlıyormuş. Muharrem <gülüyor> Muharrem, mahrem, harem yani değerlendirilmiş güzel manasında, değerli manasında bir e, isim. Aylarında bir ismi. Ve e, Hicri Yılbaşı olarak kullanılıyor. İslümanların Hicri Yılbaşı olarak. <gülüyor> takvim kağıdında şöyle kısa bir bilgi var. Onu bir okuyuverdim. Hicri Takvim. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicretini tarih başlangıcı Muharrem ayının birinci gününü de yılbaşı olarak kabul eden bir takvim sistemidir. Hicri yıl ayın dünya etrafındaki dolaşımının esas alındığından 354 gündür. Bazıları 355 gündür diyorlar belki bazı sene öyle rastlayabiliyor ve miladi yıldan on bir gün daha azdır. İnsanlığın tarih boyunca önemli olaylar, başlangıç noktası kabul etme geleneği vardır. Luh gibi, Hz. İsa'nın doğumu gibi, fil olayı gibi bu ve benzeri önemli olaylar başlangıç kabul edilip bu tarihlerden şu kadar önce veya şu kadar sonra diye diğer olayların zaman tespiti yapılır. Hani bazen bizim köylerde de eskiden derler ya hani bir sene çok kar yağmıştı ya işte o seneden evveldi yahut o seneden sonraydı diye belirli e, hadiseleri bir başlangıç olarak ona göre e, bilinç sağlarlardı. Peygamberimiz Medine'ye hicretinden sonra bazı olaylar hicretten beş ay önce hicretten üç ay sonra gibi ifadelerle açıklanmaya çalışıldı. Bu durum peygamberimizin vefatına kadar sürdü. İslam'ın yayılmasıyla genişleyen Müslüman toplulukları ile halifeler arasındaki yazışmalarda ve bazı olaylarda tarih takvim belirleme ihtiyacı doğdu. Bu üzerine hicretin 17. yılında Halife Hazreti Ömer'in döneminde Sahabenin ileri gelenleri toplandı. Bu toplantıda Hazreti Ali'nin ile 622 yılındaki peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicreti Müslümanlar için tarih başlangıcı olarak kabul edildi. Ve i̇lk hicret eden kafile Muharrem ayında hicret ettiğinden dolayı da bu yılın ilk ayı olarak Muharrem ayı kabul edildi yani Muharrem ayı bilindiği gibi işte burada da belirtildiği gibi ve kullanıldığı gibi e, o ayın o senenin birinci günü yani hangi gün önümüzdeki Perşembe günü ve Ocak ayının 10. günü şimdi bu ne demek hani İrfan Mektebi kitabının sonlarına doğru 6 seyirden bahsediliyor bu altı seyirden ikincisi, birisi insanlığın genel seyri, Adem Aleyhisselam'dan Anas Peygamber'e ve oradan kıyamete kadar bu süre içerisinde geçmiş bütün insanların toplu olarak yapmış oldukları bir seyir-i Bunun içerisinde Hristiyanı da, Müslümanı da, Yahudisi de, Kur'an-ı Kerim'de belirtilen inkarcısı da, kabulcüsü de, retçisi de, münafıkı da, müşriki de hepsi ateş ve putperest her hepsi girmekte yani bütün insanlık bir tek seyir sülük yapmakta ikincisi diye olanı da bir insanın kendi ömrü içerisinde yapmış olduğu hususi özel seyri süluko üçüncüsü de belirtildiği bir senelik seyir süluk işte bu perşembe günü başlayacak olan Muharrem'in biri ile bütün insanlar bilselerde bilmeselerde bir senelik seyir-i içine girmiş oluyorlar. Birisi, biri yani <gülüyor> Muharrem'in biri bu senelik seyir-i sülukun, on iki aylık devam eden seyir-i sülukun başlangıcı. Ve Zilhicce'nin 10'u ve bayram günleri dahil 13'ünde bu seyir-i bitmiş oluyor. Yani Zilhicce'nin Muharrem'in biriyle başlayan seyrislülük zilhiçer'in 13'ünde bitiyor. Bakın ne kadar Cenab-ı Hakk'ım e, bize bunları e, şey o periyodik otomatik veya sistemli olarak yaptırttı ancak bizim farkında olmadığımız ne büyük hakikatler var yaşadığımız dünya içerisinde tefekkür hayatı içerisinde biz farkında olsak da olmasak da Cenab-ı Hak kendi sistemini yürütüyor. Çünkü mutlak amir kendisi, programını da kuran ve tatbik ettiren de kendisi. Yani buradaki bakın hikmet ne kadar büyük güzel bir sistem var. Kurban bayramının dördüncü günü, Zilhiçre'nin on üçüncü günü bitmiş oluyor. Ve Zilhiçre'nin on üçüncü günü <gülüyor> biliyorsunuz kurban kesme de mümkün değil. Yani birinci günü, ikinci günü, üçüncü günü kesiliyor, dördüncü günü kesilmiyor. Neden kesildi? Çünkü artık o zati bir gün, zati bir gün olduğundan orada ne kurban var ne kurbanlık var. Teknik yani vahdet halinin olduğu için orada tekliş ve tekellüf yok. İşte bu kemalat ile yani zati kemalat ile o senenin seyri süluk'u kapanmış oluyor. Zilhiccenin 13'ünden Muharrem'in 1'ine kadar geçen o işte 16-17 günlük süre de bir dinlenme süresi. Bir şuurlanma süresi. Hayır, Acaba ben e, bu bir sene içerisindeki seyri sülukumu, senelik sülukumu nasıl yaptım? Nasıl değerlendirdim? diye işte bilindiği gibi orada 3 aylar var, 2 aylar var, bir de 7 aylar var. 7 aylar nefis mertebelerinin geçişleri zaten. Birer aylık dönüşümler içerisinde bu 7 nefis mertebesi geçiliyor. Ondan sonraki 3 aylarda ve ilave 5 aylarda azerat Hamse süresini geçiriyor. Birinci bayram kişinin kendi hilafeti, hilafeti şahsiye bayramı. İkinci bayramda. Irşat bayramı, mürşitlik bayramı yani kim o sene içerisinde bunları kazanmışsa onların yüzü suya bütün insanlık bayram yapıyor. Neden? bezeşmelerimiz dolayısıyla sureta onlara benzediğimiz için suret bayramlar yapıyoruz biz de. Efendim bayram geldi o ne iyi oldu? Ne yaptık ki bayramı hak ettik dersek bir şey yaptıksa yaptık hak ettik yapmadıksak ama herkes bayram yapıyor hak eden de etmeyen de neden bayramı yapıyor? Çünkü suret olarak benzeyişimiz var onlara. Yani o günün o senenin içerisinde kim o kemalatı erdirmiş sürdürmüşse suret olarak onlara benzediğimiz biz de onlara olan rahmetten suret bayramı yapıyoruz. Yani zahir bayramı yapıyoruz ve zahir kurban kesiyoruz. ki esas kurban kesilecek şey yani kurban ifadesi zat mertebesine ulaşmış olan o sene yani mürşitlik vasfını kazanmış olan kimselerin karşısına gelen saliklerine kendi nefislerini kurban ettirecek gücü aktarması kurban bayramı. Yoksa koçu kurbanı kesmek değil. Onu her parayı veren cebinden o kadar kurban edebilen yani parasını kurban edebilen onu kesebiliyor. Ama ee, nefsini kurban etmek veya nefsini kurban ettirmek e, kişiye kolay kolay kolay gelmiyor. İşte bunun tek yolu gerçek bir mürşidi kamile teslim olmak ve onun e, şeyle telkinleriyle kendi nefsini tanımak ve kendi nefsini tanıdıktan sonra onu hükümsüz hale getirmek yani kesmek. Hangi hayvanları istiyorlar e, kurban bayramında bizden? Eti yenen hayvanları ehli hayvanları istiyorlar. Bu ehli hayvanların e, mertebeyi nesaniyetteki yeri bilindiği gibi levvame mertebesi. Enmari zaten geçmiş olması gerekiyor. Yani vahşiyeti, vahşi halleri geçmiş olması gerekiyor. İşte eee <gülüyor> kamillerimizin yani büyüklerimizin bizlere verdikleri İrade, idrak ve şuurla biz nefislerimizi kurban etmiş oluyoruz. Kurban bayramının hakikati bu. Yoksa yedi kişi toplandı da bir dana kesti, üç kişi bilmem ne oldu şunu kesti, bir kişi geldi kurban kesti. Bunlar hep surette olan, batının suretteki görüntüleri. İşte bir batından zuhura, ee, çıkarak faaliyet göstermek var. Bir de bat, e, zahirden yani zuhurdan batına dönerek tersini faaliyet göstermek var. Bunun her ikisi de yok. İşte bize <gülüyor> lazım olan bu e, kurban bayramı e, hakikatiyle hadisesiyle nefsimizi kurban etme kabiliyetini kazanabilmemiz. Bunun da tek yolu bir insani kamil, müşid kamilin terbiyesi altına girmek Başka da hiçbir yolu yok olsaydı söylenirdi zaten. İnsanın okullarda okuması, eğitim görmesi, resmi yerlerde okuması bilmezdi. Tabi çok güzel şeyler, güzel bilinçler alınmakta. Ancak ee, dini yani dinin zahiri ve resmi din isneyiyet üzere bina edildiğinden vahdet hakikatlerini o yolda anlamak mümkün değil. Yani ikilik üzere bina edilmiş olan aslı ikiliğe dayanan bir bütün bilginin teklik olarak e, ifade edilen vahdet ilmine ulaşması mümkün değil. Yani ömrü, 10 tane ömür bir araya gelse yine de vahdet ilmine ulaşması mümkün değil. Çünkü temel değişik bir sistem üzere atılmış, o temel üzerine atılan çıkan bina o şartlarla oluşuyor ikilik sistemi üzere oluşuyor. İkilikten kasıt Allah ile kulun ayrı olması Allah yukarıda ulaşılmaz olması tenzih mertebesi itibariyle kulun aşağıda güzel işler yaparak ona kendini sevdirmesi. Bu ikiliktir. Ama kesretin bakın çokluk sayıların en azıdır iki. Üç, beş, on bunlar çokluk hepsi kesret sayılar. Ama kesretin en azı en ehveni diyelim Tevhide en yakın olanı iki O halde tevhid olabilmesi için ikiden birinin kalkması lazım Peki hangisi kal kalkacak? O ikiden birinin hangisi kalkacak? E tabii ki kul kalkacak Allah kalkmayacağına göre Kul, kul ayrı Ayrı olan kulluk anlayışı kalkacak Kul Rabbani hakikatler içerisinde kendini ifna edecek. Bu ifnanın başlaması da işte evvela nefse emmari'yi levamı, kurban etmekle mümkün. Bak halde onlar ayakta ve hayatta durduğu sürece allame cihan olsa insan kendine ulaşması mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü en büyük perde yine kendisi olmakta. Kendi varlığını, hakkı varlığından ayrı bir birey olarak görmesi, bilmesi kendinin en büyük pervesi olmakta. Kendi var iken kendi varlığında Allah bulması mümkün değil. Yani kendinin var olma anlayışı içerisinde Allah bulması mümkündür. Çünkü iki var bir araya sığmıyor. İkinciye yer yok bu alemde. İkinciye yer olması için başka bir ilah lazım. Başka bir alem lazım. O ilah da orada saltanatını sürdürsün. Böyle bir şey de mümkün olmadığına göre ikiden biri kolun ortadan kalkması gerekmekte. İşte buna da fenafillah mertebesi denmekte. Hakta fani olma mertebesi. İşte bir bakıma da bu şükür bayramı denilen bayram. Yani kendi kendinin halifesi olması. Ondan sonraki çalışmalarıyla, kemalatıyla da irşat Bayramı, Rüşt Kemal Mürşitlik Bayramı başlamakta ve çevresine nefislerini kurban ettirecek <gülüyor> irfaniyetli gücü, bilgiyi nakletmesi ve oradan alınan bilgilerle de kişiler kendi kendilerini kurban etmesi. Kurban Bayramı'nın hakikati nedir derseniz özetle bu. İşte geçtiğimiz o e, devre öyleydi. Şimdi, şimdi bulunduğumuz bu 17 16 günlük devrede bir bekleme, dinlenme, şuurlanma devresi ve Muharrem'in birinde tekrar o sistem etrafımızda, yani veya bizim etrafında, veya o bizim etrafımızda seyrini sürdürecek bir senelik seyir olarak. Ama her bir birey, tabii kendi dersi olan mertebesinden. Ayrıca bir ömürlük seyrini de ayrıca devam ettirecek. Çünkü herkes aynı mertebede durumda olmadığı için herkes aynı seyri aynı şekilde yapamaz. Kim nerede bulunuyorsa oranın zevki, oranın icraki, oranın neşesiyle bu zevkini yapmakta. Seyrini yapmakta. Aşnure günü <gülüyor> Muharrem'in 10'u o e, şeyde, o günlerde yeryüzünde, tarih içerisinde e, belirli birçok mühim hadiseler meydana gelmiş. E, bir bakıma da Muharrem'in özelliği oradan. Yani e, birçok ilkler var Muharrem ayında. Bunlardan birisi Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tevbesinin kabuli, aşure gününe rastlıyor. Yani bu Muharrem'in birinden onuna kadar olan o günler sayesine rastlıyor. Birçok takvimler değiştiğinden yani işte hicri takvim, kameri takvim, hicri işte birçok miladi takvim, insanoğlu birçok takvimler değiştirmişler. Yani mutlak olarak şu gündür demek tabi biraz fazla iyimserlik olur. Ama bu günlerin içerisinde olmuş hadiseler. Hadis-i de belirtildiği üzere. Hz. Adem'in tevbesinin kabuli. Bakın zaten seyri-i neyle başlanıyor? Ebeyle, istiğfarla başlanıyor. Bakın. Nuh Aleyhisselam'ın gemisinin tufandan kurtulması yani mecat hakikatinin idrak edilmesi, anlaşılması o mertebesi itibariyle. Yunus Aleyhisselam'ın balığın karnından çıkması Rabbena zalemna enfisena diye yok. La ilahe illa ente sübhaneke inni küntü zalimin diye Duasının neticesinde balığın karnından çıkması aşure günü olmuştur. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrud'un hazırladığı ateşte o gün yanmamış. Ateşin içerisinde o gün yanmamış. Yalnız İbrahim Aleyhisselam rivayetlere göre ateş içerisinde on gün veya bir hafta kaldı söylenmekte. Ve o ateşin içerisinde kendi rivayetine göre hayatımda en huzurlu olduğum günlerdi diye bahsetmekte ateşin içerisinde olduğu süreler İşte bu ateşin içerisindeki o günlük sürede e, Muharrem'in ilk günleri içerisinde olur Çünkü orada bir gün kalmadı 10 gün veya daha ağır bir şeyle, ağırlık kazanan bir zaman süreciyle bir hafta kaldı diye söyleniyor. Aşure günü İdris Aleyhisselam diri olarak göğe çıkarılmış. Bakın hep tasavvufta da bunların hepsinin ayrı manaları olduğu, manevi halleri olduğu biliniyor bilinmekte. Dolayısıyla <gülüyor> bu <gülüyor> Muharrem ayının gerçekten Muharrem yani çok yüce bir ay olduğu bu hadiselerle anlaşılıyor. Yakup Aleyhisselam o gün Hz. Yusuf'a kavuştu ve gözleri açıldı. Bakın Yakup'un gözlerinin açılması ne demek? O gün işte e, Yusuf Aleyhisselam'ın hasretinden ağladı ağladı gözleri işte... Tam körlük değil de yani bir hayli göremez hale geldi. Sonra Yusuf Aleyhisselam'ın gömleği kendisine getirildiği zaman işte gözleri açıldı diye belirtilmekte. Bunlar her yani ne kadar o kişilerin hayat hikayeleri ise de idi ise de bugün onların hayat hikayesinden bize ne mesela yani bir sekretoz ya gülmesek meslekli olacak. Ama Kur'an-ı Kerim e öldüler gittiler. Kur'an-ı Kerim e, Cenab-ı Hak onlara ya e, bize bildiriyorsa bizle ilgili mutlaka bir yönleri var demektir ki daha evvel de bahsedildiği gibi insanlık aleminin seyri içerisinde Yakubiyet Yusufiyet, İbrahimiyet Museviyet diye mertebeler var. Kur'an-ı Kerim'in açık olarak şeyle, delaletiyle hadis-i şeriflerin de delaletiyle demek ki bunlar bizim hayatımızın birer bölümleri. nasıl ki insanlık aleminin insanlık ailesinin hayatının diğer bölümleri idiyse o gün onlar bugün de Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hak bize bunları lütfetmiş. Gaybi bilgiler olarak Kur'an-ı Kerim bildirmeseydi biz bunları nereden bilecektik? Efendimiz vasıtasıyla ile bize iletilmeseydi nereden bilecektik? Birçok yerde zaten geçiyor ya. Ya Muhammed sen bunları bilir değildin. Biz sana bunları öğrendik. Bunlar sana bildirilen gayb haberlerindendir diyor. Ve Sağlam haber, deniz rivayetleri değil bunlar. Eğer bize bunlar bildirilmişse demek ki bizde bunların birer payı var. Veya bizim oradan alacağımız hisselerimiz var. O halde insan kendi seyri, suluk süresinin içerisinde bir zaman geliyor ki Adem oluyor. Zahiren Muhammedi olsa da batının Adem oluyor. Senin rüyanın hakikati burada. Yani. Zaman geliyor, Yusuf oluyor. Zaman geliyor, kuyunun içerisine giriyor. Nefis kardeşleri, cüp de onu tutuyorlar, boğazlıyorlar. 12 kardeşten 9 tanesi o işle ilgili. 3 tanesi Yusuf'un yanında. Yani bir Yusuf, bir dünyanın bir de o kalan 10 kardeşin arasında bir tanesi Yusuf'un tarafını tutuyor. Yani 3'e karşılık 9. O halde işte Beni İsrail sıbıtlarının yani sülalesinin 9'u eksi mahiyette 3'ü artı mahiyette. 9'a 3. Bakın Beni İsrail ahlakı buradan gelmektir. Yani 9 kardeş e, Yusuf Aleyhisselam'ın helakini istiyorlar. 10 kardeş gidiyorlar 10 kardeş içerisinden bir tanesi hayır o bizim kardeşimiz onu öldürmeyelim diye söylüyor onlara karşı çıkıyor ama 9 kardeşe bir kardeş tabi e, onun reyi kabul edilmediğinden ama diyor, en azından öldürmeyelim kuyuya atalım bari işte onun demesi üzerinde kuyuya atıyorlar yoksa öldüreceklerdi onu biri Yusuf'un kendisi diğeri de Bünyamin olan kendi anne bir kardeşi işte bu da gösteriyor ki seyri sülukta e, dokuz tane eksi esma eksi derken Allah'ın isimlerinin eksisi yok zahiren bakıldığı zaman e, işte gece ile gündüz gibi gündüz artı gece eksi gibi mesela düşünebiliriz Rahman, Rahim, Kahar, Cabar mesela eksi gibi Rahman, Rahim artı gibi yani bu şekilde misal vererek 3 tane Esma-i İlahiye 12 Esma-i arasından 9 tanesi bakın Yusuf denilen o gönül alemini kuyuya atıyor. Bu bizim hayatımız. Gönül kuyusuna. Yusuf, o güzel Yusuf'u gönüllü gönül kuyusuna atıyor. İşte bir kervan gelecek ki daha ki oradan geçen bir hak yolunun kervanı gelecek ki e, o kervan gelecek kuyuya kovayı sarkıtacak yani ipi sarkıtacak ama Yusuf o ipe tutunursa yukarıya çıkacak Yusuf tutunmazsa yukarıya çıkmaz çünkü kervan bilmiyordu Yusuf olduğunu ilahi takdir belki su vardır diye o koyu salıyorlar aşağıya aslında biliyorlar oranın kuru kuyu olduğunu çünkü oralardan çok gelen geçen var suyun çıkmadığını da biliyorlar ama yine de bir ihtimal kovayı sarkıtıyorlar aşağıya Tabii oradan bir su çıkıyor. Hayat suyu çıkıyor. bilir <gülüyor> su değil de. <gülüyor> Hay olan insan. insan ki haydır kendisi. Su da hayat olduğuna göre işte bir bakıma onlar kuyudan su çıkarıyorlar. Hayat suyu. Yani Yusuf'un varlığında aynı zamanda su çıkarmış. Yani su hayat. E, Yusuf'un da kendisi hayat, gönül muhabbet olduğunda, yani aynı zamanda suyu çıkarmış oluyorlar, <gülüyor> hayat suyu çıkarmış oluyorlar ki işte bu hayat suyu gerçekten Mısır'a hayat verdi. Ya kendisi hayat suyu olduğu için. Yani <gülüyor> bu tür e, hadiseler, Peygamber Han'ın Hazretlerinin yaşamış olduğu her türlü hadise de bizim hakkımız var, alacağımız var. Yani bu ya bizim mirasımız. Ne kadar çok alırsak alalım, ne kadar çok pay edinmeye çalışırsak çalışalım hiçbir manis yok çünkü bunlar hepsi bizim e, mirasımız. Yani varisiziz onlara. İnsanlık alemi olarak bütün peygamber hazretlerinin varisleriyiz. Peygamber isterse beni İsrail'den olsun, isterse bilmem başka bir ırktan olsun, Arap olsun, yani ne olursa olsun ama ırka bakılmıyor. Hakkın indinde sadece insan olduğuna bakılıyor. Çünkü ırk yok. Hakkın indinde ırk yok. insan var sadece. Onlar bizim büyüklerimiz hepsi. İstediği kadar kendilerine onlar ayırsınlar. Biz Hristiyanız, biz Yahudiiz biz Museviz. Onlar ayırsınlar. Ayırsınlar. Zarar yok. Neden ayırıyorlar? Çünkü kendileri fark ehli zaten. onları ayırıyorlar. Ama mümin olan bir kimse tevhid ehli olduğundan onların hepsini birleştirdiğinden zaten ayırmasının için değil. Hayır, o tevhid ehli olması mümkün değil. İkisinden biri yani kim ne söylerse öyle düşünür. Eyv Aleyhisselam'ın hastalıkları iyi oluyor o günler içerisinde hastalıktan kurtuluyor. Bakın, hastalıktan kurtulma günleri. Hazreti Musa Kızıl Deniz'den geçtiği günler. Kızıl Denizi açtığı günler. Bunların hepsi bakın tasavvufta bir geçit, bir merhale. Yani tenzih mertebesinde Musevi'l meşrep olduğumuz zaman değil, meşrep değil bakın Kur'an'da belirtilen Musevi'lik hakikati üzere bize Kur'an-ı Kerim lazım. Tevrat'taki veya onların kendi bilinçleri, kendi rivayetleri bize lazım diye bizi ona ilgilendirmiyor zaten. Bizi ilgilendiren kitabımız Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz tarafından bize ne bildirmişse bizim malımız o. Ve biz ona uymak zorundayız. Eğer mümin ve muvahit isek, tevhid dehli isek ona uymak zorundayız. Orada Musa diyorsa biz Musa olacağız zaman gelecek. Orada İsa diyorsa biz İsa olacağız o mertebede. İbrahim diyorsa İbrahim'in hakikatleri idrak edeceğiz. Onları bileceğiz ki merdivenin yukarılarına doğru çıkalım. Merdivenin başında Adem yazıyor yukarıda Muhammed yazıyor bizim gözümüz Muhammed aleyhisselam yani Muhammed katında e kardeşim orada Adem basamağına basmadan o merdivenden çıkmadan nasıl çıksan yukarıya asansör yok ki yukarıya çıkarsın asansör bile olsa asansör de 1,2,3,4,5 katlardan geçmiyor mu? ama seri olarak geçiyor öyle ama gene geçiyor zeminden binir mi o asansöre? Ha, Adem'den başlıyor işte A'dan başlıyor birden başlıyorsun yani <gülüyor> Hatta Asansal sıfırdan başlıyor. <gülüyor> kat diye birinci kat yükseldiği zaman gösteriyor. Firavun askerleri askerleri Kızıldeniz'de boğuldular. Bakın işte Muharrem olmasa Firavun e, askerleri boğulamayacak. Boğulmayacak. Muharrem boğuyor onları. Yani o ayın bereketi boğuyor. İsa Aleyhisselam'ın doğumu Yahudilerin elinden kurtulup göğe çıkarılması hep Aşure günü olmuştur. Bakın doğduğu günde, göğe çıkarıldığı günde Aşure günleri <gülüyor> olmuş. Şiiler Muharrem'in 10. günü Hz. Hüseyin şehit edildiği için matem tutarlar. Şi, Şia ne demek? Şia taraftar. taraftar sevenler, topluluk demek. Matem tutarlar, İslamiyet'te ise matem tutmak yoktur. Yani o zincirlerle dövmeler, kendilerine zorluk çıkarmalar bunların hepsi yasak edilmiştir. Eğer böyle bu yasak olmamış olsaydı, İslamiyet'te büyük üzüntüler yaşanan devreler var. Aziz Peygamber Efendimizin irtihali gibi, işte Hz. Hamza'nın irtihali gibi yani büyük kayıplar var. Aziz Peygamber hiç dememiş yani burada şey yapın matem tutun falan diye hiçbir şey dememiş üzülebilirsiniz ancak fevri davranmayın demiş o kadar tabi üzülmemek elde değil ayrı konu şimdi <gülüyor> Şah e, bir şey var, bir şey göndermiş Aleviler hakkında rastladığınız için bakabilirsiniz çok enteresan bir yazı. Bir kitap çıkarmış Alevilerden birisi de. Alevi anlayışının daha Adem Aleyhisselam'dan beri süre gelen bir sistemin devamı gibi diyor. Gerçekten de mantıklı. Şimdi Alevi deyince diyor ki burada bir isim benzerliği var. Alevi. Ali'ye mensup. Oradaki sondaki mensubiyeti belirtiyor. Aleviyin değil, mensubiyeti belirtiyor. Onun aslı diyor Alev. Bakın Alev-i Ali'ye mensup değil. Aleve mensup onlar diyor. Yani ateşe mensup diyor. Bana çok mantıklı geldi. Bu çok eskiye dayanan bir putlarestlik anlayışı yani İslam, İslami yani semavi bilginin dışında bireysel beşerin düzenlediği uydurduğu daha o günlerden beri gelen İslam'a kadar gelen İslam'ın içerisinde Alevi dergahlarında kendine yer bulan bir sistem olarak diyor. Yani Alevilik gerçekten İslam'la hiç ilgisi yoktur diye belirtiyor. Ancak kendisi de <gülüyor> o mensubiyetten olduğundan Bunlar diyor e, İslam ile birlikte yeni bir yorum yaparak İslam'dan da aldıkları bazı hususiyetlerle yeni bir yorum yaparak isim benzerliğinden de istifade ederek kendilerini Ali'ye mensup olarak zannettirdiler ve o şekilde nüfuz ettiler Alevilerin içerisine, Bektaşilerin bilhassa içerisine o şekilde nüfuz ettiler diye çok mantıklı bir açıklama geldi bana da. Yani bu yönüyle de e, anladığımızda Aleviliğin e, gerçekten nasıl bir şey olduğu daha iyi anlaşılmakta. Onun kitabının ismi de vardı ama anlayamadım onu bilemedim. Kitap diye sadece belirtiyor. Onu bir okusanız sizde. Mail'de vardır e, o Alevilikle ilgili bir bölüm. Bazen böyle işte karabiberin bir şey yarıyor. gönderdi bir şey. Şimdi gelelim bu ayda yani Aşure Muharrem'in ilk günlerinde oluşan Hz Hüseyin'in şehadetinin özelliğine. Bazı zamanda bunun şey olmuştur ama mevzu belki olmuştur ama yine gazeli yöneli bir tekrarlamızda yarar olacak herhalde. Cenab-ı Hak haşa o günlerde başka bir yerlerde meşgul muydu ki ehli beyt bu şekilde zorlanmalar karşısında kaldığında onları müdafaa edemedi veya koruyamadı. Mesela yani insan ol düşünüyor. Böyle bir şey ses konusu olmadığından bütün bu yapılanların Cenabı Hakk'ın bilgisi dahilinde olduğu açık olarak bilinmesi lazım geldiği ortaya çıkıyor. Yani Cenab-ı Hak, Hazreti Hüseyin Efendimiz, Hazreti Hasan, Hazreti Ali Radya Efendilerimiz şehit edilirlerken meşgul muydu, haberi yok muydu bu hadiselerde? Tabii yoktu demek çok yanlış olur, mümkün dediği zaten. Tabii ki vardı, biliyordu. Kendisi de zaten bir <gülüyor> yani bir şah damarından yakın olan her bir bireye şah damarından yakın olan o anda hz Hüseyin'e de şah damarından yakın olan, onları işte karşı tarafta olan katletmeye çalışan kişilere de şah damarından yakın olan bir kimsenin o hadiseden haber olmamasının kısmı. E, o halde e demek ki onun bilinciyle olan hadiseler. Eğer çok fazla aşırı derecede onları suçlarsak Cenab-ı Hakk'ı farkında olmadan onları koruyamadı. Bakın isnadına vardırmış oluyoruz. Tabi abartı etmeden üzüntümüzü belirtmemiz mümkün. Ama çok aşırıya giderek şiaların yaptıkları gibi çok aşırıya giderek işte niye öldüler, işte kahrolsunlar, şu olsunlar, bu olsunlar diye çok aşırıya gittiğimizde Cenab-ı Hakk'ı ehlibeyti beyti koruyamamış hükmüne düşürmekteyiz. Aşağı, Bu da e, çok büyük bir suç sebebi olur. Yani tefekkür ehli için çok büyük bir suç sebebi olur. Böyle bir şeyi hiç düşünmemiz gerekmekte. Onun için itidar işte her şeyde tavsiye ediliyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de <gülüyor> Maide suresinde olacak. Sen diyorum hatırlarsınız. Sözü de. Ellezi ename Allahu alehimin ellebiyine ve siddikiyine ve şerda ve salihin ve hasyune bülake rafika salih olanların. İşte bu ayet icerme, bütün bunların hepsini çözüyor. Hiç şüpheye mahal bırakmadan, onların öylece şehit edilmişleri, şehit edilmeleri, onlara bir zül onlara bir küçüklük, onlara bir işte ağırlık değil, değil, aynı zamanda ayrıca bir şeref bahsetmekte ve bir makam, bir lütuf edilmekte. İşte o yüzden Cenab-ı Hak onların şehadet ile dünyadan gitmelerini istiyor. O istemese bir şey olmaz zaten. Neden? Kur'an-ı Kerim'de belirtilen bu ayet-i ile dört ilahi mertebeden bahsediliyor. Bunların bir tanesi, ellezine o kimseler ki, enamallahu aleyhim, Allah o kimselerin üzerine nimetlerini verdi. Bak, büyük nimetlerini verdiği Allah'ın dört grup insan vardır. Dört mertebe vardır ayrıca. Bunlar kimler? Minen nebiyyine, peygamberlerden yani peygamberlerdir. Ve sıddıkine, sıddıklardır ve şahidi ve şehit şehitlerdir ve salihin salihlerdir şimdi bu <gülüyor> ehlibeyt beyt pencu Ali aba diyor ya efendimiz kaplamış 5 ehli beyt hazaratında şialar aleviler derler ki siniler siz niye fazla ilgilenmiyorsunuz ehlibeyt ile kendileri güya ehlibeyti çok severlermiş de Sünniler sevmezlermiş, ilgilenmezlermiş. Aslında Ehlibeyti Sünniler Alevilerden daha çok severler ama abartı yapmazlar. Aleviler abartı yaparlar, ne yaptıklarını bilmezler. Ve bu ne yaptıklarını bilmedikleri sevri davranışları Ehlibeyti çok sevdiklerini zannetmelerine sebep olur. Tabii ki sevgi çok sevri davranmakla meydana çıkmaz. O sevginin kontrolsüz tarafıdır. Gerçek sevgi gönülde olan, muhabbette olan, nezaket üzere olan, aşırılığa kaçmadan olan sevgi, muhabbettir. İşte bu ayet kerimede belirtilen bu dört mertebe peygamberlik asaleten kendi varlıklarında mevcut. Bakın o beş kişinin beşi de peygamberdir. Ama dördü mühürsüz peygamberdir aleyhissalatü vesselam efendimiz onun mühürlüdür şimdi o pencaali abadiye sardığında o 5 kişi 7 kişi yani tek kişidir efendimizin şahsında bir kişidir çünkü sarmış dirilemiş hepsini yani e, Muhammediyet birlikteliği içerisine almış yani hakikati Muhammediyet birliği içerisine almış bunlar ayırmak mümkün değil diyelim ki bir şey var gül ağacı var bunun en üstünde bir konca büyük gül açmış. Diğerle dört tane de konca gül var. O güller birbirinden farklı mı? Değil. Ama dördüne birden mühür basılmadığı için sadece birinin mührü var ve de ailenin de reisi, büyü olması dolayısıyla ayrıca yani bütün onun bir tanesi mühürlü peygamber, diğerleri mühürsüz peygamber gibi. Tabi kitap işte Efendimiz'in şahsında ona gelmekte. Ama ilk kitabı duyanlar ehlibeyt i Beyt olmak. Hazreti Ali Efendimiz işte çevresindekiler olmaktalar. En yakınları onlar. Peygamberlik asaleten zaten mevcut kendilerinde. Sıddık, tasdik edicilik, doğruluk zaten ilk tasdik eden yine onlar. Ve salihlik, günlük yaşantıları zaten ömür boyu. Ömürleri salahla, salihlikle geçmekte. Peki yeri yine kalıyor bak? Şehitlik kalıyor. Heh, i̇şte onlar eğer rahat yataklarında rahmetlik olsalardı bu mertebeyi alamayacaklardı. Dolayısıyla e, o şahadet bölümü ayrı kal, eksik kalacaktı. O, o muhterem ehli beyt da eksiklik yaraşmaz. Eksik olsa o kemalde olmazlar. İşte Cenab-ı onların ömürlerini şehadet şekliyle aldırdığı için Cebrail aleyhisselamın haberi, Azrail aleyhisselamın haberi yok mu? Kimin ruhunu kabzettiğini? hz Hüseyin'in ruhunu kabzettiğini bilmiyor mu? Diyebilir, hayır ben onun ruhunu yatağında alacağım. Nazik nazik, kolay kolay. Diyemez miydi? Derdi. Ama sisteme ters düşer. o zaman yaptığı, yapacağı şey. Onların <gülüyor> sistemin içerisindeki hali şehadet yoluyla <gülüyor> dünyadan ayrılmaları. Hat, hat, hatta o Hz. Ali Efendimiz'e ne diyorlar hani rivayette? Hz. Ali Efendimiz, Hz. Hüseyin Efendimiz'e 700 türlü kılıç sallamasını savaşta türlü sünü öğretmiş yani. Durup dururken yandan bir kılıç atıyor arkadan gelenin şeyini kesiyor hissiyatı da var. Durup dururken tepeden bir kılıç vuruyor arkadan gelene müdafaa ediyor kendisini. Yaklaşamamışlar bir hafta. Yanına o ter belada, hiç kimse yaklaşamamış. En sonunda işte Ya Hüseyin bugün e, Fedakarlık günüdür dendiği zaman e, şehadet günüdür dendiği zaman kılıcın elinden bırakıyor ondan sonra yakalıyorlar yoksa başka türlü yakalamaları mümkün değil bugün feragat günü diye söyleniyor <gülüyor> bu hadiseye de böyle bakmamız gerekiyor daha mantıklı bir açıklaması değil, şehadet, ha, şehadet bekleniyor şecaat yani kahramanlık beklemiyoruz şehadet bekliyoruz diye bu da tasdik ediyor onu Hani Halid bin Velid Hazretleri vardır. Büyük işte İslam kumandanlarından bilirsiniz. Onun e, hikayesini rastladıysanız okumuşunuzdur. E, ömrünün sonu yani ruhunu nasıl teslim ediyor. Evinde işte son demleri gelmiş. Hissediyor artık dünya değiştireceğini. Evlatlarına diyor ki kaldırın beni. Ayağa kaldırın beni. Vücudunun bir sere, bir karış yeri yokmuş. E, şeysiz e, yarasız Yara bere içindeymiş her tarafı. Savaşa giriyor bir tarafı yaralanıyor. Bir tarafı yaralanıyor. Tabi yaraları geçmiş ama yani vücudunda şu kadar bir boş yer yokmuş. Yarası olmayan bir bütün derisi yokmuş. Hep yaralı. Yani o kadar çok savaşa girmiş. O kadar çok şehit olamamış. Kaldırın beni ayağa diyor. ayağa kaldırıyorlar kollarından tutup. Kılıcımı verin diyor. Alıyor kılıcını eline baston gibi yere dayanıyor. Ve diyor ki bizlere e, e, rahat yatakta ölüm yaraşmaz, yakışmaz diyor ve ayakta e, ruhunu teslim ediyor. Aynı, aynen şehit şekliyle e, Hazreti onun komandanları yani onun ashabı böyle yaparsa değil mi? Bakın şehadet, şehit olmayı ne kadar çok istiyorlar. Ona üzülüyorum diyor işte. Bütün savaşlarda şehit olmak için savaştım ama şehit olamadım. Bize de yatakta, rahat yatakta yatarak ruh teslimi yakışmaz. Ayakta kalkıyor bak. E şeyi Azra Aleyhisselam'ı ayakta karşılıyor. Nezakete bakın. Yani. E onun ümmeti bu. E ümmetin başının nezaketi nasıldır? Yani. Şehit dendiği zaman biz ayrıca işte ahvah diyoruz bir de bir anlayışta. İşte kılıçla rahmetlik oldu gitti, işte savaşa gitti şehit oldu. Şehit aslında kelimeyi e yerine a koyduğumuz zaman şahit olmakta. Aslında o zaten şahit. Ve Allah'a şahit olmak veya Allah'a şahit olmaya sebep olan bir hadise zulmüdür, lütuf mudur? Yani zillet midir, lütuf mudur? Ağlamak mı lazım? Hoşlanmaz mı? Gülmek mi lazım? O hususta. Bakın Şia dediğimiz o grubun anlayışı ne kadar e, kısır yani kısa bakışlı bir anlayış ama tevhid hakikatiyle bakıldığı zaman ne kadar geniş bir e, husus açılmakta ve de düşmanlığı şunu bunu ortadan kaldırmakta. Hepsi zaten bize de lazım olan o düşmanlık değil dostluk, muhabbet, kim değil muhabbet yerine. Bu hadise de böyle diye düşünebiliriz. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki bir hadis-i şerifte bir kimse Aşure günü oruç tutsa Allah Teala ona bir şehit sevabı verir. Aşure günü oruçlu olan için Yedi gök ehlinin sevabını yazar. Aşure günü bir mümine iftar verene Ümmet-i Muhammed'in hepsine iftar vermiş gibi sevap yazılır. Aşure günü bir yetimin başını okşayana allah Teala o yetimin başındaki saçlar kadar cennette derece verir. diyor. Yani aşure gününün özellikleri, güzellikleri bunlar. Şimdi bu Aşure günü Muharrem'in birinden 10'una kadar süren bir süre, bir 10 günlük süre var. Bu tarihi kayıtlara ve işte İslami anlayışlara baktığımızda dört türlü 10 günlük süre görüyoruz. Bunun bir tanesi Muharrem'in biri ile arası olan Aşure onluk günü. Bir tanesi Ramazan'ın son on günü. <gülüyor> Bir tanesi Musa Aleyhisselam'ın <gülüyor> şeydeki e, Turdağ'ındaki <gülüyor> son ilave edilen on günü. Hani otuz vaatna ve vaatna Musa diye. Sonra Son 10'a çıkarılması. O son 10 <gülüyor> <on> günlük 4 <gülüyor> tane olacaktı. Zil hiçenin, Ha, Zil son onu. 10. Günü. Ha ilk 10 gün. Zil ilk 10 gün. İşte o bayram da içine girdi zaman 13 oluyor. Bu 4 tane mübarek 10 gün var sene yani içerisinde.